بسم الله يا أيها الناس تغور ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من حازف جفاف بث منهم رجالا كثيرا ونساء تتبول الله الذي تصالون به والارحام إن الله كان عليكم غيبا يا أيها الذين عم تتبول الله تقولوا غاولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطئ الله رسوله فقد فاز فرزا عظيمة النبات İnsa istigal hadis hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi sallam. Şerl-ı umurı muhtasatı Ve Biliyorsunuz Bukhari'nin muhtasarını okumaya devam ediyorduk. İman kitabı olan ikinci kitap. Yine bugün devam edeceğiz inşallah. Şimdiye kadar kitaptan 31 hadis okumuşuz. Bugün bugün devam edeceğiz. Bugün göreceğimiz ilk hadis geçen hafta okuduğumuz üçlü lafızlı gelen nifak alametlerine bahseden hadisin biraz daha e, teferruf açılımı olacak ve devam olacak aynı zamanda Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki dört haslet özellik vardır ki onlar her kimde bulunursa o kişi halis münafık ve bu hasletlerden herhangi birisi kimde olursa Onda da onu terk edene kadar, o hasileti terk edip bırakana kadar nifak alametlerinden bir alamet, bir hasret bulunmuş olur, devam eder. Bu dört hasret şudur ki kendisine güvenildiği zaman veya emanet edildiği zaman ona ihanet eder. Konuştuğu zaman yalan söyler. Bir ahit verdiği zaman, sözleştiği zaman o ahdi bozar, ona muhalefet eder. Düşmanlık yaptığı zaman da aşırıya gider, haddi aşar. Dört tane büyük haslet Günahı büyük Sıkıntısı büyük Bulunduğu kişiyi başka hususlarla Sıfatlayacak derecede önemli hasletler Şimdi kelime kelime önce bunları bir çalım Burada ne demek istiyor Ondan sonra da nifak mevzusunda birkaç söylememiz gereken söz var Onlar söyleyelim inşallah Dört tane hasletten Bahsediyor Bu dört hastet sözünün sonunda geliyor ihanet etmek, yalan söylemek, ahde vefasızlık ve düşmanlık adında aşırıya etmek. Bu dört haslet her kimde dördü birden bulunursa halis saf münafık. Peki nasıl bir münafıktır? İnşallah onu biraz sonra söyleyeceğiz. Halis münafıktan kasıp nedir? Nifak alametlerinin tamamını kendine toplanmış demek aslında. Nifak alametlerinin tamamı kendine toplanmış kişi halis münafık derken bu kasıp diyor. Haslet ise sıfat, özellik demek ve bunun Dördünün birden bulunması gerekli Münafık ismini isimlendirilmemesi için. Her kimde bunlardan bir tanesi veya birkaç tanesi bulunursa bile o kişi münafık alamet üzere bulunuyor. Münafık sıfatıyla sıfatlanmış, münafık hasretiyle hasretlenmiş diye isimlendiriliyor. Biraz sonra açılımını yapacağımız var. gerektirecek şekilde izah yaptıktan sonra anlayacağımız münafıklık ismi kalkmıyor. Bir şekilde ucundan bucağından ona münafıklık ismi yapışıyor. Ta ki sözün devamında dediği gibi hatta daha hakik. Hatta ki bu hasretleri terk edene kadar o alamet, o hasret ona bulunmaya devam eder. Dördü birden bulunuyorsa halis münafık devam eder. Ne zamana kadar? Bunlar terk edene kadar. Bunların neler olduğunu söyledik. Düşmanlık yaptığı zaman e, aşırı ekmek haktan sapmak ve hileye yönelmektir. Birisi başkasına düşmanlık yapar. Aralarında bir cedel tartışma, kavga, mücadele olur. Bu mücadele esnasında bozgunculuk yapar. Haktan sapar. Bir şekilde. Bu aslında çok geniş bir kavram. Düşmanlık ettiğinde haktan satma işi çok geniş bir kavram. İçini çok şeyle doldurabiliriz. Örneğin iki kişi aralandaki geçen bir meselelerden dolayı tartışmış olabilirler. Bu tartışanlar kendi düşmanlı hasmını tartıştığı kişiyi başkasına şikayet ederken onun onda bulunmayan bir hasletle hasletlenirse, onun söylemediği bir sözü söylemiş gibi söylese veya kendi cihetine, olayı kendine yontarak anlatsa bile bu da e, bu kısma girer. Bu üzerine düşürmesi gereken bir özellik. Özellikle bu dördüncü madde. Evet, Aleyhisselatü Vesselam söylemiştir, şüphesiz doğru söylemiştir. Bundan önceki hadiste de 31 numaralı hadiste de konuştuğu zaman yanan söyler, vaatleştiği zaman onu muhalefet eder, kendisine bir şey emanet ettiği zaman ona ihanet eder diye gelmişti lafızlarda. Bu dört lafız biraz daha hem adet olarak fazla hem de ona yeni bir kavramlar katılmış oldu. Peki halis münafık ne demek? Halis münafık, münafıklık alametlerini kendisine toplamış kişi demek. Bu hadisteki bahsedilen halis münafık. Yoksa cehennemin en alt tabakasında, en sefil tabakasında bulunacaklarını bildirdiği Allah Azze ve Celle'nin bulunacaklarını dediği münafıklardan değil bu. Şimdi münafık kişi bu kendi bünyesinde toplamış ve ismi münafık olan isimlenilen bu kişi, alimlerin ittifakıyla cehennemin en alt tabakasında kalacak ve Allah Azze ve Celle'nin Nisa suresinde 145. ayetinde bildirdiği o münafıklardan değildir. Peki nedir bu münafıkları cehennemde en alt tabakada ve ebedi olarak kalmasına sebep olan? Onların kafir oluşları ve kafirliklerini gizleyip Müslümanmış gibi davranmalar, Müslümanmış gibi amel etmeler, Müslümanmış gibi konuşmalar. Yani aslı kafir bunlar. Ama bir sebepten dolayı, şu sebepten veya bu sebepten dolayı, o teferatına girmiyorum, bu küfürlerini gizliyorlar Müslümanmış gibi, Müslüman olmuş gibi konuşuyorlar, davranıyorlar, Müslümanlarla beraber oturuyorlar, kalkıyorlar, yiyorlar, açıyorlar. Yani gönülden azılı kafir ama bu delikanlıca, babayitçe ben kafirim ben. Hristiyanım, ben Yahudiyim, ben ateistim demiyor, de, diyemiyor. Veya bir şekilde. Yani imanını gizliyor içindeki içinde niye iman diyorsa içindeki o inancını gizliyor. Müslümanmış gibi konuşuyor veya e, amel etmesi gerektiği zaman da amel ediyor, namaz kılıyor. O, cihada çıkıyor hatta. İşte onları ebedi cehennemde tutan sebep bu sebep. Aslı kafir ama dilleyle Müslümanları kandırıyor. Amellerle Müslümanları aldatıyor. Veya başka sebeplerle onların bulunduğu o menfaatli durumdan menfaat deniyor. İşte cihattan elde edilen ganimet gibi. Veya Müslümanlar arasında Müslüman gibi yaşayarak kendi canını güvenceye alması gibi. Veya kendisiyle savaşılmaması gibi. Kafir olsa Müslümanlarla savaşacaklar. Ama münafık diliyle iman ettiğini söylüyor. Dolayısıyla kendisini gizliyor. Şimdi münafık Allah Azze ve Celle Savaşçı ve Müslümanların onları öldürmesini yasakladı. Dolayısıyla canını ve malını da kurtarıyor, koruyor. Birçok menfaati var münafık. İşte bu özünü gizlemesinden ve Müslümanlar kandırmasından dolayı Allah Azze ve Celle cehennemin en alt tapası toplayacak Allah name. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa'ı sûresinde inna Allahu kafiri nefi cehenneme buyuruyor. 140. ayette. İskallahu Teala münafıkları ve kafirleri dehannende toplayacaktır, bir araya getirecektir hepsini. Bunun devamındaki bir başka ayette ise İnnel munafiqun fî dâlikel esfeli minen nâr velen tecide lehum buyuruyor. O da 145. ayet. Şüphesiz ki münafıklar ateşin en alt tabakasında, en sefil olan tabakadadır ki orası en alt tabakadır. En alt tabakasındadır ve onlar için bir yardımcı bulamazsın. Buyuruyor Allah. Allah. Ve bu ayetin içinde kafirler yok, münafıklar var. İnnel ne diye geliyor ayet. Kafirler yok bu işin içinde. Yani cehennemin en alt tabakasında olacaklar, münafıklardır diyor allah Teala bu ayette. Bir başka ayette, Tevbe suresinde ise وَيَادَ اللّٰهُ الْمُنَافِغِينَ وَلْمُنَافِغَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ cehenneme خَالِدِينَ fiha buyuruyor. Burada da başka bir özelliğe dikkat çek, allah Teala. Kafirler ve münafıklar için hazırlanmış bir sona işaret ediyor. Allah Azze ve Celle kendinden bahsederek Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere kendisinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. Burada cehennemde ebedi kalışlarına bir işaret var. Bu üç ayette bildirilen özellikteki münafıklar ile bizim hadiste bugün okuduğumuz hadisindeki münafıklar aynı münafıklar değil. İşte bunun arasını ayırırken alimler bu insanlar dini kabul ediyorlar. Dini güçleri yettince yaşıyorlar. Allah'a iman ediyorlar, fasulaya iman ediyorlar. İlahi iman ve İslam alametlerini almışlar, kabullenmişler. Ancak ahlakları bozuk. Yalan söyleme ahlakı var. Sözünü, vadini yeme ahlakı var. Emanete ihanet ahlakı var. Veya düşmanlık yaptığı zaman olayı hep kendine yontma ve haddi aşma aşırıya gitme, haksızlık yapma ahlakı var. İşte buradaki münafıktır, halis saf münafıktır derken Aleyhisselatü Vesselam kuşuna işaret etmiştir diyorlar. Bu ayetler değil mi? Başka ayet ve hadislerden yola çıkarak. Bu kişiler yaptıkları bu işlerle münafıkların ahlakıyla ahlaklanmış ve münafıklara benzemiştir. Mütekim Hatta bir çok değerli bir e, alimdir, Selef alimlerinden. Hatta bir der ki bu hadis, Müslüman kişinin bu hasletlerin huy edinmesinden sakınması gerektiğini ifade eden önemli bir hadistir. Bu hadis, Müslüman kişiyi, münafıkların bu alametlerinden bir alameti almasını sakındıracak, bu ahlak ve ahlaklanmasından korkutacak derecede önemli bir hadistir. Diyor. Neden? Bunun sebebi de Resulullah sallallahu aleyhi ve bu işe sakındırmasının sebebi de şu olabilir diyor. Bu hasletlerle haslet denen, bu özellikleri kendisinde barındıran ve bunu huy edinen kişiler yarın bir gün bunu yapa, yapa o ayetlerde gelen ebedi cehennemi hak edecek münafıklığa dönebilir. Onlarla aynı konuma düşebilir. Bundan dolayı Allah azze ve celle Resulünün diliyle onu sakındırmıştır. Müslümanlar sakındırmıştır. Aman ha! Bu hasletler çok kötü hasletlerdir. Bu hasletlerden sakının. Bunların dördünü birden eğer şahsınıza bulunduruyorsanız siz münafıkların özelliklerinin tamamını içinize barındırıyorsunuz demektir. Onlardan farkınız ne? İman etmeniz ve İslam'ın gereklerini yerine getirmeniz. Ama bu hasletleri devam ettirdiğiniz sürece, bu hasletlerle hasletlendiğiniz, bu huylalı huylandığınız sürece o münafıklar konumuna düşebilirsiniz. Çünkü yarın bir gün bu günahlar sizi Hoş gördünüz, kabul ettiniz, doğru olarak algıladınız. Bugün günahlar sizi, bu huylar sizi münafıkların huylarına dönüştürebilir. Yani işinize küfür yerleştir diye yavaş sonra gözlemeye başlar. Ki genelde de bakın dikkat edin bu kötü ahlaklı insanların diğer hususları da pek iyi değildir. Yani bozuktur o huylar onla yerleşmişse ya bozuk başka huylarından dolayı yerleşmiştir veya o kendisine yerleşik huylarından dolayı başka kötü hasletleri o kazanmaya başlamıştır yani yavaş yavaş münafıklığa doğru hakiki münafıklığa doğru yol almaya başlamıştır diyor hatta bir hatta bir söylediklerinden anladığım kadarıyla 33. hadis kitabımızdaki Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki her kim iman ederek ve ecrini Allah'tan umarak kadir gecesini kıyamına geçirirse geçmiş günahları bağışlanır Bu az önceki e, münafık ile ilgili hadis de Şimdiki hadis de Ve bundan sonra arka akıllı hocam Üç tane hadis de Hepsi Müslüm'de de var aynı zamanda Yani Bukhari ve Müslüm'ün İttifak'a rivayet hadisler Arkasındaki üç hadisi de okuyayım Ondan sonra dört hakkında ortak bir şeyler söyleyeceğim 34. hadis Ebu Hureyre Nevi Aleyhisselatü Vesselam Buyurdu ki Allah Azze ve Celle kendi yoluna çıkan, kihada çıkan kimseler için şu üç şeye kefil olmuştur. Kesin garanti vermiştir. Der Aysa Vesselam. Sonra Allah Azze ve Celle'nin sözüne geçer. Allahu Teala buyurur ki içinde kutsi hadisi olarak Onu ancak bana olan imanı ve Rasullerime olan taslike evinden çıkarmıştır. Ki böyleyse eğer ben onu ya ulaştığı ecriyle veya ganimete ulaşmış olarak evine döndüreceğim. Veya buna imkan yoksa kaderi önüne geçmişse onu cennete girdireceğim. Kefil oluyorum der allah Teala. Sonra kendi sözü olarak devam ediyor. Eğer ümmetime meşakkat verecek olmasaydım hiçbir seriyenin arkasına oturmazdım. Seriyediniz nedir? Nüfreze. Savaş grubu. İşte ister keşif için, ister bir savaş gitsin, ister başka bir koruma maksatı gitsin. Buna seriye denir, müfreze. Hiçbir seriye, yani müfrezenin arkasına oturmaz, yani onlarla beraber giderdim. Ben Allah yolunda öldürülmeyi, sonra deriltilmeyi, sonra öldürülmeyi, sonra tekrar deliltilmeyi, sonra tek öldürülmeyi ne kadar isterdim? Diyor Aleyhisselatü Vesselam. 35. hadis Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gene, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim iman ederek ve ecrini Allah'tan umarak Ramazan'ı kıyamla geçirirse, Ramazan'ı kıyamla yaparsa geçmiş günahları bağışlanır. Son hadis gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her kim Ramazan orucunu iman ederek ve ecrini Allah'tan umarak tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Dört tane hadis okuduk. Bunlardan birincisi iman ederek ve ecelin Allah'tan olarak Kadir gecesini kıyamla geçiren kişinin geçmiş günahına bağışlanır. İkincisi Allah yolunda cihat için çıkan kişiye Allah azze ve celle ya ecir ve ganimet ile geri dönmeyi veya cennete girmeye kefil olur. Ondan sonraki hadis Ramazan'ı kim iman ederek ve ecelin Allah'tan olarak kıyamla geçirirse geçmiş günahları bağışlanacak dedik. Dördüncüsü de kim Ramazan ayını oruçta geçirirse iman ederek eycim ey Allah'tan umarak onun geçmiş Allah'a bağışlanır dendi. Buhari'nin, İmam Buhari'nin rahimine olan bu hadisleri iman kitabında zikredersinizin sebebi nedir? Bu dört özellik de imanın şubelerindendir. Hani biz imanın 60 kusur veya diğer rivayette 70 kusur şubesinde bahsediyorduk ya. Onlardan birkaçı da bunlar, bu dördü. Özellikle bunları alakalıkla zikrettik. İmam Buhari'de alakalıkla yapmıştı. Demek ki Kadir gecesini kıyamla geçirmek imanın bir şubesidir. Allah yolunda cihat imanın bir şubesidir. Ramazan ayında oruç tutmak imanın bir şubesidir. Ramazan ayında kıyam etmek, ki buna tarih namazı denir. Ramazan ayında tarih namazını kılmak imanın şubelerinden bir kaç dört tanesidir. İman şubeleri en aşağısı insanlara eziyet veren, sıkıntı veren şeyi yoldan kaldırmaktı. En üstü la ilahe illallah sözünü söylemekte. İşte şimdi biz bu aradaki yer altmış küsur veya yetmiş küsur maddeyi dolduruz. Şimdi hadislerin izahına gelecek olursa, Kadir Gecesi'ni kıyamine geçirmek. İmanen ve ihtisaben. iman ederek ve eczni Allah'tan umarak. Neye iman ederek? Kadir Gecesi'nin hak olduğuna inanarak. Kadir Gecesi'nin hak oluşu nedir? İçinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Değil mi? İşte bu hak oluşur. Ta Kadir Gecesi Kur'an'ın kendisine inmeye başladığı gecedir. Kadir Gecesi sabahı kadar esenliktir. Ayet-i hadislerden gelen bütün lafızları toplayalım. Kadir Gecesi ile ilgili. Oksunan hak olduğuna inanarak ve kendisi mümin olarak kendisi iman etmiş mümin olarak o geceyi geçirirse ve ihtisaben yani sevabını sadece Allah'tan umarak başka hiçbir şey ummayarak İnsanların övgüsü, bir makam mevki sahibi olma, insanların gözünde değer kazanma gibi herhangi bir maksat olmaksızın sadece Allah azze ve celle'nin rızası onun mecmu olarak yapmak iktisaden dediğimiz olay bu. Her kim iman eder, ederek ve ecri Allah'tan var, Sadece ecri Allah'tan var, başka bir şey ummaksızın bunları yaparsa yani Kadir gecesini kıyamla geçirirse Ramazan orucunu tutarsa Ramazan aynı kıyamla geçirirse Geçmiş günler bağışlanır Aynı şekilde kadir gecesini Kıyamla geçirmek ne demek? Kıyam aslen ayakta durarak Geçirmek demek Ancak bu kıyam hakkındaki getirilen izahlarda Gerek namaz Gerek tilavet Gerek tövbe, gerek istifa Gerek zikir gibi Allah azze ve celle'nin hoşuna gidecek ve Ona yakınlaşmayı sağlayacak Her türlü amelle o geceyi geçirirse demek ki. Ramazan ayını kıyamla geçirmek de bu şekilde. Ramazan ayını oruç tutarak faz namazların dışında teravih namazı kılarak, Kur'an okuyarak terbe-i istiğfar yaparak eğer güç imkan yetiyorsa son 10 gün kafa girerek gibi Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıracak her türlü ameline geçiren kişinin geçmiş gün başlanır. Ramazan orucunu tutmak da aynı şekilde ona iman ederek ve sadece ecrini Allah'tan umarak yapılacak bir ibadet olursa bu oruç, bu durumda Allah Azze ve Celle onun geçmiş günahlarını bağışlamayı vaat etmiştir Resulullah Aleyhisselatü diliyle. Cihad da aynı şekilde ikinci hadiste bahsettir. Eğer bir kişi Allah'a imanı ve Resulullah'ın tasdiki sebebiyle Allah yanında cihada çıkarsa Allah Azze ve Celle onun için ya evine döndürmeye ecir ve ganimet maliyle evine döndürmeye kefil veya cennete girdirmeye kefil. Sorgusuz, hesapsız. Bunlar da gene imanın şubelerinden olaylarından birkaç tanesidir. 37 numaralı hadisimiz gene Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelmekte. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz ki din kolaylıktır. Her kim dine şiddetli davranırsa din ona kalebe çalar, onu yener. Öyleyse siz Orta yolu tutun ve yakınlaşın ve sevinin. Gece, akşam ve sabahın erken vakitlerinde yardım isteyin. Ayet-i Nefaz'a tam olarak bu. İzahı ise işte söyleyeceklerimiz şunlar. Din kolaylık dinidir. Din bizden gücümüzün yettiği hususları ister. Gücümüzün yetmeyeceği veya başka bir yapmamız gerekenler aksatacak tarzda bir ibadet ve amel tarzını istemez bizden. Bundan dolayı her kim bu din hususunda dinin amelleri hususunda şiddetli davranmış, aşırıya gitmiş kendini kaptırmışsa din ona galip gelmiştir. Din ona galip gelmiştir den kasıt şu o bir zaman sonra artık usanacak yorulacak ve hızı kesilmeye başlayacaktır. Hatta bu hızın kesilmesi öyle ki belki onun ayaklarını kaydıracak, ona yapması gereken farzlar zor gelecek onu terk edecek. Dinin galip gelmesi bu. Bu sebeple ne diyor Aleyhisselatü Siz orta yolu, vasat yolu tutun. Yani ne ihmal edin ne aşırıya gidin. Ve yakınlaşmaya çalışın. Neye? Kamil amellere yapabileceğiniz tüm iyi amellere yakınlaşmaya, onları yapmaya çalışın. Yapabiliyorsanız, Yapabildiğiniz kadar yapın. Ama yapabileceklerinizi ihmal etmeyin. Ve bu yaptığınız az da olsa devamlı amellerinizle de sevinin. Çünkü bunlar itaat işleridir. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği işlerdir. Bunlara sevinin, mutlu olun. Ve siz sabah vakti için, sabah vaktinde namazınızı kılabilmek için, akşam vaktinde namazınızı kılabilmek için, gecenin sonunda namazınızı kılabilmek için ve o vakitlere değerlendirebilmek için yardım isteyin. Kimden? Allah Azze ve Celle'den. Burada da dinin iman din, İslam bunlar birbirinden ayrılmaz parçalar din kolaylık olduğuna bir vurgu var 38. hadis Bera bin Azib radıyallahu gelmekte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki onun Medine'ye geldiği ilk vakit Medine'ye indiği ilk vakit en sağdan olan dedelerinin bir diğer rivayete göre dayılarının yurduna indi dayılarının beldesine mahallesine indi oraya yerleşti ve o 16 veya 17 ay Beytül Makdis dediğimiz Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Ki Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine-i Hicretine kadarki namazlar da hep öyleydi. O tarafaydı. Yani Medine'yi düşünün. Medine'nin kuzeyinde Mescid-i Aksa. Mekke güneyinde. Tam ter ters tarafa duruyor yani. 16 veya 17 ay Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kıldı. Ama bu namazları kılarken o kıblesinin Mescid-i Haram tarafında olmasını umuyordu, istiyordu, seviyordu. Bu onun hoşuna gidiyordu. Sonra Allah Azze ve Celle Bakara suresine gelen ayetlerle kıbleyi tahvil etti, değiştirdi. Mescid-i Mescid-i Haram tarafına tam zıt tarafa doğru çevirdi. Onun bu kıblesi çevrilmiş şekilde kıldırdığı kıldığı namaz ikindi namazıydı. Onunla beraber bir toplulukta namaz kıldı ve o adamlardan birisi yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la namaz kılan kişilerden birisi namazı kıldıktan sonra çıktı ve hala mescid-i aksat doğru namaz kılan bir mescide uğradı, bir cemaate uğradı. Onlar o esnada rüku etmişlerdi. Onlara dedi ki, Allah'a şahitlik ederim, yemin ederim ki ben Resulullah Sallallahu Aleyhi sellemle beraber Mekke'ye doğru namaz kıldım. Bunu duyunca o huku etmiş ve o halde namaz kılmaya devam eden o grup bulundukları hal üzere dönerek tam geri istikamete Mekke'ye doğru yöneldiler. Namazın içinde. Hadisin devamında Yahudiler ve Ehli Kitap dediğimiz diğer Hristiyanlar Müslümanların Meytül Maktis'e doğru namaz kılmalardan hoşlanıyorlar, memnun oluyorlar, memnunluk duyuyorlardı. Ne zaman Resulullah Aleyhisselam yüzünü o taraftan Mekke'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru çevirdi o zaman onun yaptığı işi çirkin gördüler bu hadise müminler içinde bir imtihan ciddi bir imtihan ki bu imtihanı sahabiler en güzel atlatmışlardır çünkü hiç bu nedir ne değildir niye demeden olduğu gibi o emre muhatap olmuşlar ve hemen onun gereğini yerine getirmişlerdir şimdi düşünün vahyin indiği döneme kendimizi bir atalım o dönemi bir yaşayalım şöyle Kuzeye doğru namaz kılıyoruz. Ayet iniyor. Güney'e doğru namaz kılmaya başlıyoruz. Tam zıttı. Bunu duyan sahabe, bir sahabiden, başka bir sahabiden duysa bile hemen ittiba diyor. Şu an Medine'de Kuba Mescidine yakın, Mescidi Nebevi'nin biraz uzağında Kuba Mescidine yakın bir mescit var. Mescidi Kıbleteyn derler oraya. Kıbleteyn Mescidi. Yani iki kıbleli mescit mescidin e, eski hali yani Müslümanların o ruku Müslümanlar var ya ruku eder halde geriye dönen Müslümanlar o mescitte namaz kılıyorlarmış Ensardan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kıvlenin tahvil edildiği ilk namazı ikinci namazını kılıp da mescitten çıkıp onlara uğrayan sahabenin ikazıyla ben Peygamber'le Mekke'ye doğru namaz kıldım sözü üzerine onlar buldu haldezlere geri döndüler ki o an daha ruku ediyorlardı namazın bitmesini de beklemediler rükularında geri döndüler. İşte bu olayın, o yaşanan olayın simgesi olarak mescidin şu anki giriş kapısı arka taraf. Kıbleye doğru giriliyor yani. Giriş kapısının hemen üstünde duvarda orada bir seccade resim. Sahabenin, bizi bilen olan itimadı ve Allah'a yeminle söyledikleri söze olan güvenlerini gösteriyor bu hadis. Namazlarında bile buna uyuyorlar. Namazlarında. Ruku ederken bile geri dönüp Amazan'a kılıyorlar ve o halilere devam ediyorlar. Kıble'nin değiştirilmesi de ayetlerde geldiği üzere müminlerin bilinmesi Allah'ın ve Resulü'nün hükümlerine tabi olan olmayanların bilinmesi içindi. Nitekim Yahudiler bu olaydan hoşnutluk duymadılar da kızdılar. İnkar ettiler bu olayı. Onların kıblesine doğru namaz kılınırken hoşnutluk duyuyorlardı da Allah Azze ve Celle'nin fitnesi gereği, imtihanı gereği kılda test çevirince onu inkar ettiler. Ama Müslümanlar öyle yapmadı. Müslümanlar sevdiler, teslim oldular. Kabul ettiler. Olduğu gibi. Bu da gene iman bahsinin içeriğinden. 39. hadisimiz Ebu Said El-Hudri radiyallahu anh'tan o der ki, Aleyhisselatü Vesselam buyuruyordu ki bir kul Müslüman olur ve İslam'ın Müslümanlarını güzel yaparsa Allahu Teala onun geçmiş günahlarını, geçmişte işlediği günahlarını siler, yok eder. Ondan sonra ise yani İslam oluşuna, Müslümanlıktan sonra ise kısas vardır. Yani karşılık vardır. birebir bir karşılık vardır. Her bir iyilik 10 katından 700 katına kadar yazılır. Her bir kötülük ise Allah'ın bağışladığı önemsemediği dışında bir misliyle yazılır. Bir iyilik 10 katından 700 katına kadar yazılır. Bir kötülük Allah bağıştan hiç yazılmaz. kaç tane işlemişse ne kadar işlemişse o oranda misliyle yazılır. Karşılıkta yazılır yani. Ne kadar işlemişse o kadar yazılır. Ama iyilikler en az 10 yazılır. Bundan dolayı Rasulü Aleyhisselam bize ne diyor? Ayda 3 gün oruç tut. Niye? Niye? her bir güne karşılık on kat karşılık verilecektir. Dolayısıyla ayda üç gün oruç tutan, ayın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanır. Her bir güne on karşılık var. Çünkü. On karşılık. Bir gün oruç, 10 gün oruç gibi sevap. Her günden üç gün oruç, ayın tamamı tutulmuş gibi sevap. Her aydan üç gün oruç, senenin tamamı oruçlu geçirmiş gibi sevap. Asgari. Asgari. Ama Allah Azze ve Celle'nin özel bir vaadi var ki bu ümmete Herkese yaptığı amelin karşılığı ziyadesiyle verecek ama oruç hariç. Orucun karşılığı. Ancak ben vereceğim. Eğer onunla 700 arasında yetenecek olsaydı özel olarak onu ayırmaz ben vereceğim demezdi. Demek ki daha fazla verecek. Daha farklı verecek. Allahu Teala biz olarak ziyadesiyle karşılık vereceği okullarından kalsın. Ayşe validemizden gelen bir hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun yanına girdi. Onun odasına girdi ve onun yanında. O esnada bir kadın vardı. Bu kadının Havla binti Tüveyd olduğu söylenir. Müslüm'deki rivayette. Dedi ki bu kimdir yanındaki? Ayşe Validemiz o falancadır dedi ismini söyledi. Ve Ayşe Validemiz o kadının namazı hakkında bir şeyler söyledi. Müslüm'deki hadisi açılımı yapılmış. Bu bir şeylerin neler olduğu. Gece hiç uyumadığı sabah kadar namaz kıldı. Çok çok, çok namaz kıldı. Ve insanlar arasında bu hususta meşhur olduğuna dair zikri söylemiş Aişe Aleyhisselam'a. Aişe meh diyor, meh. Geç onlar. Geç onları söyleme bana. Boş ver onu söylemeyi. Neden? Size ancak güç yetirebileceğiniz şeyler gerekir. Vacip olan size budur, güç yetirebileceğiniz şeyler. Allah'a yemin olsun ki siz usanmadıkça Allah usanmaz." diyor. Siz gücünüz niyetti şeyleri yapın. Daha fazlasına yönelmeyin. Çünkü siz usanmadıkça Allah usanmaz. Yani siz devam ettikçe az da olsa devamlı olan ameller. Devam ettikçe Allah size sefaf vermekten usanmayacaktır. Yazacaktır. Ancak siz bir gün böyle meşakkat duyacak gücünüzün üzerinde olacak, size bir yük verecek şekilde ibadet devam ederseniz siz çabuk usanıyorsunuz. Hatta ayaklarınız çabuk kayar. Bundan dolayı Aleyhisselatü dinin en sevmesi sahibinin üzerinde devamlı olduğu amellerdir. Bir başka rivayette Allah'a en sevimlisi dolayısıyla Allah'a ve Resulüne dinin en sevimlisi en sevgili olan nedir? Az da olsa devamlı amel edilenidir. Az olsun öz değil değil de az olsun devamlı olsun diyelim. Az da olsa devamlı olsun. Az olsun değil. Az da olsa devamlı olsun. Çok da olsa devamlı olsun. Az da olsa devamlı olsun. Ama devamı gelecek şekilde olsun. Yarın bir gün terk edilecek şekilde olmasın. Bununla ilgili hemen şu an aklıma bir rivayet geldi. Aleyhisselatü Vesselam'a birisinden bahsediyorlar. O ne kötü birisidir. Gece namazını kılmayı terk etti diyor. Çirkin görüyor yaptığını. O ne kötüdür. Gece namazını kılmayı terk etti diyor. Gece namaz farz mı? Değil. Ama yapa geldiği bir işi terk etti. Ondan kötü. İşte bu kötülük sıfatını almamak için. Kötülük sıfatını almamak için ne yapacağız biz? Devam edeceğimiz amelleri evine Ama bu hep az olsun değil. Çok da olsa bir insan çok amele güç getirebilir. Ama yarın bir gün da terk etmeyeceği kadar çoğaltacak amelini. Hatırlayın üç kişiyi. Değil mi? Ayşe Valdemiz'in evine geliyordu. Ona soruyordu Resul Aleyhisselam'ın hali nasıl? İşte şöyle şöyle şöyle şöyle. Böyle böyle böyle. O onun geçmişi genelde gelecek manlara bağışlanmış. Olan biz ne yapmamız lazım? Biz ondan daha fazla amel etmemiz lazım. İşte birisi evlenmeyi terk edeceğim diyordu. Birisi sabah kadar oru, e, namaz kılacağım diyordu. Birisi de hep oruç tutacağım diyordu. Hz. Resulullah ne yaptı buna? Şunları reddetti. Öyle yapmayın dedi. Ben gece bazen uyurum, bazen namaz kılarım. Efendime söyleyeyim. Bazen oruç tutarım, bazen iftar ederim. Tutmam. Ve ben evlenirim. Her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir dedi. Değil mi? Yani sünnet olan Aleyhisselatü yaptıkları. Peki onun sünneti ne? Ümmetinin güç getirebileceği şeyler. O ümmetinin güç yetirebileceği hususlar daha teşvik etmiş. Onları ümmetine öğretmiştir. Peki güç getiremeyeceğimiz şeylerle mükellef tut tutulsaydık yapabilir miydik? Yapamazdık. Abdullah bin Amr anh, o üç kişiden ve ben devamlı oruç diyen sahabeydi. Aleyhisselatü Vesselam'ın ona getirdiği teklifleri kabul etmedi. En son bir gün yeme bir gün tutma şekliyle teklifini kabul etti. Bundan daha fazla oruç yok dedi. Yaşlandıktan sonra bu onun nefsine ağır gelmeye başladı. Keşke peygamberimizin verdiği ruhsatı kabul etseydin dedi. Bak ne oldu şimdi? Şimdi şu an meşakkat taşımayabilirsin, şu an güç getirebilirsin Ama yarın meşgale gelecektir. Hastalık gelecektir, yaşlılık gelecektir. O devamlılık bitti mi ve bu seversen kınananlardan olmaya başladı. Değil mi? Ayşe validemizden gelen bir rivayette Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ahlakı, namazı, işte orucu, halleri soruluyor. Onda e, o bir iş yapmaya başladığı zaman sürekli yapardı diyor. Çünkü amellerin en fazileti en üstünü az da olsa devamlı olandır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bunu yapardı. Bir işe başladım onu sürekli yapardı. Yapamayacağı iş hiç girmezdi. Evet. 41. hadis Enes ibn Malik radıyallahu gelmekte Nebi Aleyhisselatü rivayet eder o da Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki La ilahe illallah diyen ve kalbinde arpa ağırlığınca hayır bulunan kişi ateşten çıkar Devamında La ilahe illallah diyen ve kalbinde buğday ağırlığınca İman bulunan kişi, hayır bulunan kişi, bir devir diğer devirde iman bulunan kişi ateşten çıkar. Ve son olarak la ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre miktarı hayır bulunan kişi ateşten çıkar. Ebedi cehennemlik olanları ayırdık. Cehennemden çıkacakları sayıyor Yani bir şekilde günahı sevaplarından çok olup da Allah tarafından affedilmeyen Ateşe hak etmiş insanlardan bahsediyor. Ve onların da kitab-ı bu hadisin gelme sebebi bu. İman ehlinin ateşten çıkacağı bir gün öyle veya böyle şu veya bir şekilde çıkacağı ve ebedi kalmayacağına bir işarettir bu hadis. Hadis çok açık. La ilahe illallah diyecek ve kalbinde arpa miktarı hayır bulunacak, iman bulunacak. Bu kişi bir zaman sonra şu zaman veya bu zaman sonra ateşten çıkacaktır. Şefaatle çıkacaktır. Şefaat edenlerin şefaatiyle çıkacaktır. En son erham Rahim'in Allah Azze ve Celle'nin emriyle çıkacaklardır. La ilahe illallah diyen ve kalbinde buğday ağırlığında iman ve hayır bulunan kişi ateşten çıkacaktır. En son La ilahe illallah diyen ve kalbinde zerre miktarı hayır bulunan kişi ateşten çıkacaktır. Zerre ne demek? Zerre için küçük karınca diyenler de var. En küçük ağırlık birimidir diyenler de var. Toz parçacıkları var ya böyle avucunuzda toz arasını üflerseniz tek tek dökülürler. Ona da zerre diyenler var. Zerre tanecikler derler zaten. Demek ki bu ağırlığın en düşüğü, yani en az bir ağırlığa da sahip olsa bir hayır varsa kalbinde bir iman varsa bu kişi mutlaka imanı sebebiyle ateşten çıkacaktır Allah Azze ve Celle'nin izni ve inayetiyle. Ancak biz onlardan olmak istemiyoruz. Biz ateşe hiç girmeyenlerden almayı arzıyoruz evet. Rabbimiz evet. Azze ve celle evet. Ama bunu bileceğiz. İmanı olan kişi kafirlikle itham edilmez. Dinden çıkmakla itham edilmez. O mutlaka cehennemden çıkacaktır. Yani kafir değildir. Yani münafık değildir. Son hadisimiz 42. hadis. Ömer bin Hattab radiallahu anh rivayet eder. Bir gün Yahudi bir kişi Ömer radiallahu anha geldi ve ona dedi ki, ey Emirül Müminin, ey Müminlerin Emiri, sizin kitabınızda okuduğunuz bir ayet var ki, şayet o ayet biz Yahudi toplumuna inmiş olsaydı, biz muhakkak ki o günü bayram edinirdik, bayram yapardık. O zaman Ömer Radyanaş dedi ki hangi ayet o bahsettiğin ayet? O ayet okudu. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum nimeti ve raditu lekumul islame dina. Mayda sorusu ayet. Bugün size e, dininizi tamamladım, kemale erdirdim. Sizin üzerinize nimetini tamamladım ve din olarak sizden İslam'a razı oldum ayeti. Bunun üzerine Ömer radıyallahu diyor ki ona, biz muhakkak ki o günü de biliyoruz. O inen mekanı da biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta cuma günü ayaktaydı o ayetinde. Bu ayetin indiği günü saat anı biz biliyoruz. Bu hadisin içinde anlaşılma ezah hakikaten izahlara başvurunca anlayabileceğimiz, benim şahsen başlamam öyle bir olay geçti. Önemli bir ayrıntı var. Gerçekten o günler zaten bizim için bayram. Müslümanlar olarak biz bayram edinmesek de Allahü Teala o günleri bize bayram yapmış zaten. Bir o gün devr-ekber, Ekber, Ekber günüydü. Yani Cuma günüydü. Cuma günü mümlüsün bayram mıdır? Evet. Hatta Cuma günü Kurban ve Ramazan bayramından daha üstün bir gün müdür? Evet. Evet hadislerde Aynen öyle. Cuma günü bayramdır. Yani Ömer Adela'nın o sözü boşuna söylemiş bir söz değil. Yahudiye bir cevap aslında. Yani siz bayram edinirdiniz de zaten bizim için bayram o gün demek istemiş. Ben bugün nizalara bakınca gördüm. Fark ettim onu. Bir, Cuma günü o gün. Zaten müminlerin bayramı. İki, Arafe günü de müminler için bayramdır. Arafe günü ne zaman? Kurban bayramından bir gün önce. Niye bayramdır? Şöyle, hadisleri bir hatırlayalım. Arafe gününde müminler hacca Arafat Dağı'nda ne yaparlar? Vakfe yaparlar, tevbe ederler, istiğfar ederler. Ve Allah Azze ve Celle meleklerine karşı okullarla övünür ve onların günahlarına bağışlar. Dolayısıyla arafe günü Arafat Dağı'nda vakfe yapılan müminlerin günahlarının bağışlanmasıyla, meleklerine karşı övünülmesiyle bir bayramdır onlar için. Hacca gitmeyenler için Arafa gününde oruç Geçmişe gelecek resmen sınırlıktı Toplam iki sınırlıktı günahlarının bağışlanmasıyla Hacı'ya gitme için bayramdır Öyle değil Üçüncü olarak da Bayramın arefesindedir bu Ertesi gün zaten bayram 3 gün sürecek 4 gün sürecek bir bayram başladı Bu cihetten de bayramdır Ömer radıyallahu bu sözü Bunu ifade ediyor, bunu ihtiva ediyor diyor Alimler izah eder. Bunu böyle izah ediyorlar Gerçekten güzel bir izah Nitekim Ömer radıyallahu anh da İshak bin Kubeysa'nın ve Taberani'nin rivayet ettiği bir mevkup hadisinde o ikisi zaten bize bayramdır sözünü ilave etmişler. O ikisi yani Cuma günü ve Arafa günü bize bayramdır sözünü ilave etmişler. O Kâbul varmış o Yahudi'nin ismi. Alimlerden birisi, Yahudi alimlerden birisi bir müddet sonra zaten Müslüman oluyor. Öyle. Müslüman olmadan önce e, bu Olay bu kovmuş. Yahudi derken o kastediliyor zaten. Ancak bir müddet sonra zaten kabul i Akbari'si o kişi, o Yahudi alemi Müslüman oldu ve i̇bn Kesir Rahimallah gibi birçok, İbn-i Abbas gibi, gibi birçok rabi ve i̇bn Kesir gibi birçok tefsirci onun izahlarını istifar etmiştir. Benim söyleyeceklerim toparlayabildiğim kadarıyla bu kadar. Subhanakallahümme ve hamdinkim. Şenemellâ ilâhe illâh'in. Sallallahu ve lâ Resulü'nü Muhammed. Akhire davana enen hamdullah el-abbel